radyo tiyatrosu Haydutlar Yazan Schiller Türkçesi Seniha Bedri Göknil Radyo'ya uygulayan İlker Özmaya yöneten Zihni Küçümen efekt Erol Tanülkü Renginiz çok uçuk baba. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim oğlum. Bana ne söyleyeceksin? Posta geldi.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 Hangisini istiyorsunuz Dilinle namuslu bir adamdan bir haydut yapmakta çok ustasın Şipi Gelber. <gülüyor> Tanrıyı bir sürü aylıkçıdan kurtaran Savaşa vebaya kıtlık ve Hekimlere düşürmeyen kişiye namuslu derim ben Kendini taracından koruş koru Şipi <gülüyor> Korkuyorsun ha tavşan yürekli herif de Kim daha fazla verirse onun yanındayım İnandık sana Şipi Gelberk. Şipi Gelberk Ruhumu şeytana emanet ediyorum Hadi arkadaşlar hadi kalkın gidiyoruz Aceleye ne lüzum var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 benim için sevgili ve olanları Kan ve ölüm unutturacak Şimdi toplanın çevreme Bana sadık kalacağınıza ant için Ölünceye, Ölünceye kadar sana bağlı kalacağınıza, kalacağınıza an içeriz reis Anlaştık Her şeyimiz var her şey tamam Yaşasın reis Yaşasın reis, Yaşasın reis. Yaşasın reis. Yaşasın reis. Niçin gözlerime bakmıyorsun Amalia. Babamın lanetlediği adamdan daha mı az değerliyim Gidiniz Frans. Soylu oğlu Karl acılar içinde kıvranırken Babası bedenini kuş yastıklarda dinlendiriyor İnsanlığın yüz karası Canavarlar Ben de Karl gibi onun oğlu değil miyim Senin gibi oğullara yaraşan bir baba Sana acıyorum Amalya Kardeşine acımıyor musun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 İhtiyar ne uzun ömürlüymüş Hayat kalesine giden yolu Ölüme açacak bir çare bulmalı Eşsiz bir oyun bulmalı İyi düşün Franz Sanatının doğruğuna çıkmalısın Bu işte kanatlarının gücünü denemeye değer Erman Erman Emredin söyle efendim Sana bir görev vereceğim Erman Sizi dinliyorum efendim Seni çok iyi tanırım Erman Sen ne yaptığını bilen Asker yüreği taşıyan bir yiğitsin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 Oto tan. Oho! hoş geldin. Görmeyeli büyümüş, kuvvetlenmişsin. Bulunmaz bir adamsın şüphelbem. He, <Gülüyor> işler nasıl Rasman? He. Ey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 Havayı, özgürlüğü, hayatı hep reise boşluyum. Bir gün önce adamlarımızdan rollerin kötü durumda olduğunu vaktinde yardımına yetişilmez ve öbür dünyayı boylayacağını öğrendik. O zaman reis, hadi arkadaşlar dedi. Onu kurtaramazsak bile krallara nasip olmamış parlak bir cenaze meşalesi yakarız. Başarıcığınısı ummuyordum. Yolların boşalmasını bekledik. Bütün kent halkı onu seyre koşuyordu. Reis birden tutuşturun ateşe verin diye bağırdı. Yiğitlerimiz kenti 33 yerinden ateşe verdiler. Yarım saat geçmemişti ki alevler en yüksek çatıları bile sarmıştı Kiliseler tehlike çanları çalıyor Kentte haykırmalar gürültü patırdı gökyüzüne yükseliyordu O sırada cephanelik havaya uçtu O zaman çevremdekiler arkalarına baktılar Kent harab olmuş Ufuk yalnızca ateş ve dumandı Bağlarımı çözmüşlerdi Çünkü vakit gelmişti Kargaşalığın dehşeti korkudan herkes yere sermişti Hemen oradan sıvışıverdim Kalabalığa karıştım Uzaklaştım Altmış adım ötede nehre daldım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 Zavallı hayvancık... burada donuyorsun dedim... ...çocuğu kaldırıp... ...alevlerin içine atıverdim... ...gerçekten bunu yaptın mı şüferler... ...saçların kırlaşıncaya kadar o alevler... ...bağrında yalsın... ...defol karşımdan canavar... ...seni artık çetemde görmek istemiyorum... ...neye ne mırıldanıp duruyorsunuz... ...seni de biliyormuş bir gel berk... ...seninle sonra konuşacağım... Sebah yoksunluğun felaketlerin kötüyle birlikte iyi de yutarsa ben ne yapabilirim? Lanet olsun çocuklar öldürene, lanet olsun kadınları hastalar öldürene. Bu davranışlar mahvediyor beni. Artık her şeyden vazgeçiyorum. Bir uçurma saklanmaya gidiyorum. Güneşinin girmediği bir uçuruma. Reese, Reese.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 Senin için acı dolu bağışlayan bir anne olacak Seni yalnızca çark cezasına çarptırmakla yetinecek Görmüyor musun reis sıkayım onun şunun gırtlağını? Reis bu maskarayı toprağa ters temesine dikeyim mi Onu hamur etme zevkini bana bırakın Rahat bırakın onu Bakın saygıda yerpeder. peder Burada 79 kişi var Orada ise askerlikten saçları ağırmış 1700 kişi Anırım kötü bir insan nasıl böyle vakarlı olabilir Hadi şimdi git o yüksek yetkili mahkemene söyle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 ...dünya bambaşka olurdu. Babamın çatosunda geçirdiğim o güzel günleri arıyorum. Yembe yeşil vadileri... ...toprak kokan okurları... ...amalyeyi unutamıyorum. Sana su getirdim reis. iç biraz. Ne oldu Schweizer? Kan içindesin. Ha, dereye su almaya iniyordum. Ayaklarımın altında toprak kayıverdi. Kendimi kayaların üstünde buldum. Ayılınca duru bir su kaynağı gördüm. Reisin hoşuna gider diye düşündüm. Sağ ol Schweizer.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 Tam bize göre bir iş bu reis. Bu delikanlının ücretini almalıyız. Arkadaşlar, Kosinski bizden kalacak. Hadi eşyaları toplayın. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Ne yapacağız? Eş alma günü geldi. Doğru Frankonya'ya gidiyoruz. 8 günde orada oluruz. Sen önden git Kozinski. Geldiğimi haber ver. Ne söyleyeceğini biliyorsun, değil mi? Adınız Kraft von Brand Mecklenburg'dan geliyorsunuz. Ben de sizin seyisinizim. Meraklanmayın. Rolümü iyi oynayacağım. Hoşçakalın. İyi şanslar Karl. Vatanımın vadileri. Siz bir zamanlar çocuk Karl'ı gördünüz ve çocuk Karl mutluydı. Şimdi onu erkek olmuş görüyorsunuz. Ama mutsuz bir insan.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 Devam edelim her graf. Sağdaki kimin portresi? Soldaki evin şimdiki efendisi Franz. Sağdekini soruyorum. Bahçeyi gezmek istemez misiniz? Kim olduğunu söylemediniz. İzin verirseniz bahçeye çıkmak istiyorum. Beni hala seviyor. Kim olduğunu öğrenmeliyim. Onun güneşten yanmış yüzünde beni titreten bir ululuk var Gözünü aç Franz Bu adam Karl olmalı Neredeyse gece yarısı olacak Reis hala görünürlerde yok Daha erken geleceğini söylemişti Sana bir şey söyleyeceğim Rasman Özgürlük için ne düşündüğünü bilmiyorum ama Böyle öküz gibi Arabaya koşulma koşuma gitmiyor Grimm bu elif kulağına neler fısıldıyor Spiegelberg Reisten mi söz ediyorsun Reis mi dedin <gülüyor> He. O benim hakkım olan reisliği elimden aldı Tanrı hakkı için Ratsman, Onu hiç unutmadım Eğer sen Ratsman, Benim tanıdığım adamsan Sözlerime inanırsın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 ne var ne oluyor evet. Alın şunu elinden öldürdü Gülü telkin arkadası Bu vahşi hayvan reise kim besliyor? Reisi arkadan vurmak istiyordu Hadi hadi Bu kadarcık şey, şey işinizi bırakmayın Reis kızacak O işi sen bana bırak Reis geliyor Çalap verelim Hoş geldin reis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 ve kaderimi tamamlayacağım Bu ses ne? Kim konuşuyor orada? Hey dur! Kim var orada? Ne istiyorsun benden? Sen cevap ver ne arıyorsun burada? Acıyım bana Kudretli efendim öldürmeyin beni Öldürmeyeceğim korkma ne arıyorsun burada? Acıyım bana Kim var orada? Aşağıda biri var Neler oluyor burada? Kim aşağıdaki adam? Hey. Oldan, Daha ileri gitmeyin efendim Anahtarları ver bana çekil yoldan Tanrım sana şükürler olsun Gün ışığını görüyorum Sen Sen yoksa ihtiyar mı ol Senin için öldü demişlerdi Hayır yaşıyorum Dokun bana ama bu yaşamaksa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 ...babama zulmedenin kanlı toprağa dökmedikçe... ...gün ışığını selamlamayacağım. Emremdeyiz reis. Ayağa kalk Şuayser. Ben ölümden kurtardığımda sana büyük bir ödül vaat etmiştim. Babamın öcünü al Şuayser. Bu bana onur verir reis. Emre, nerede, nasıl, ne zaman? En seçkin adamlarımı al. Çatıya <gülüyor> git. Eğer uyuyorsa onu yatağından sürükle. Eğer sarhozsa sofrayı devir. Eğer dua ediyorsa çek al onu. Ama onu senden canlı istiyorum. Yeter reis.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 bütün mahpuslar salıverilsin Yoksullara 2-3 misli para verilsin Bana dua etsinler Günahlarım affedilsin Hala burada mısın Aynı yiğitlerin saldırır Kırır, yakır, Dua ettiğimi gör tanrım Duamı kabul et tanrım Ben adi bir katil değilim Küçük şeylerle uğraşmadım hiç Dua edemiyorum Etemiyorum Etmek istemiyorum i̇mdat, i̇mdat yanıyoruz Alevler bütün şatoyu sardı Daniel, Daniel Daniel Al şu kılıcı Onlar beni alaya almadan sapla böğürüm Kimsenin vaktinden önce Dünyadan göçmesini istemem İmdat İmdat, imdat. Eyvah, Yukarı çıkıyorlar Kapıyı zorluyorlar hıslıklar, Bu ıslıklar ne Yılanların dili mi bunlar? Kapı çatır diyor. Yıkıyorlar kapıyı. Ama, ama beni sağa yakalayamayacaklar. <gülüyor> yakalayamayacaklar. <gülüyor> yakalayamayacaklar. <gülüyor> Kaçmaya imkan yok. Gel sadık kılıcım. Gel. Gel.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 Sarıl bana Amelia Dur Carl Bohemi ormanlarında verdiğin sözü unuttun mu Bizi hiçbir zaman terk etmeyeceğini anlayışmedin mi Bizim seni hiçbir zaman terk etmediğimiz gibi Sen de bizi terk edemezsin Sen bizim malımızsın Bu yaraları senin için aldık Sen bize aitsin Amelia'yı feda et Bitti Geri dönmek Baba evine gitmek istiyordum Ama göklerin hakimi buna mani oluyor Peki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 Benden isteyeceğiniz bir şey kaldı mı Siz bana artık size ait olmayan Korku ve utanç dolu bir hayat feda ettiniz Bense size bir melek kurban ettim Nasıl Memnun musunuz Yara hisleri Bohem ormanları Tabii bütün bunların Ödenmesi gerekti Sakin ol reis Hadi gel gidelim Artık reisiniz değilim sizin Dilediğiniz yere gidin.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 Filler'in yazdığı Haydutlar adlı oyunu dinlediniz. Türkçesi Seniha Bedri Göknil. Radyo uygulayan İlker Özmaya, yöneten Zihni Küçümen, efekt Erol Tanülkü. Oynayan sanatçılar İhtiyar Moor Ağahün, Franz Fuat İşhan, Karl Kani Kapçak, Spiegelberg Erol Keskin, Şofterli Müfit Kiper, Roller Kazım Hün, Grim Ersan Uysal, Schweiser Ali Yalas, Rasman Nejet Mahvi Ayral, Amalia Teşanpar. Herman Metin Çoban, Daniel Selim Naşit Özcan, Rahip Şakir Arseven, Kosinski Cüneyt Türel. Radyo tiyatrosu sona erdi.